Günaydın, merhabalar. Haftanın ortasına geldik ve günün ilk haberi Antalya'dan. Sonnur Çobanoğlu, yaya geçitlerinin güvenliklerinin önemine değindiği kampanyasını şöyle açıklamış. Kavşaklarda trafik lambası olmasına istinaden kurallara uyarak karşıdan karşıya geçmek isteyen yayaların geçişlerinde sürekli ve halen kazalar olmaya devam etmekte. Bundan da en büyük hata trafik lambalarının yanlış yerlere yerleştirilmesinden kaynaklanmaktı. Çünkü önce yaya geçidi sonra trafik lambasının olması nedeniyle ne yazık ki ülkemizdeki şoförler araçlarını trafik lambasının olduğu direğe kadar ilerletmekte. Bu bu nedenle de yayıları ezmekte ya da yayıların geçeceği yolu araçlarıyla kapatarak geçişi engellemeye devam etmekte. Ülkemizdeki yaya geçitlerine baktığımızda trafik lambaları yaya geçitlerinden sonra olduğu için, Hemen hemen tüm araçlar yaya geçidi üstünde durmakta ve yaya yolunu kapatarak yayaları zor durumda bırakmakta. Oysaki lambalar yaya geçicilerden önce olsalar, sürücüler lambadaki ışığı görebilmek için daha fazla ilerleyemeyecek ve böylece yaya geçidi üzerinde duramayacak. Böylelikle de yayaların karşıdan karşıya geçmesindeki tehlike azalacak ve geçiş yolları tıkanmayacaktır. Diğer bazı ülkelerin yaya geçitlerini incelediğimizde yaya geçitleri çizgilerinin trafik ışıklarından sonra çizildiği ve bu nedenle de yayaların daha rahat ve güvenli bir şekilde yolun karşısına geçtiğilik görülmekte. Şimdi bu kampanya imzalayarak yayaların güvenliğini sağlama konusunda büyük bir adım atmış olacağız, diyor Sonur Çobanoğlu. İkinci haber ise İzmir'den geliyor, Gölcük'te. Altın madeni istemediği için kampanyasını başlatan Ferit Aynalı şunları söylüyor. Doğal, huzurlu, temiz havasıyla Ege'de eşi benzeri olmayan Gölcük'te altın madeni kurulması başta insan sağlığı olmak üzere çevreye aşırı tehditler oluşturuyor. Göz göre göre bu madene hayır demeyen her kimse yıllardır yaşadığı bu topraklara ihanet eder. Şüphesiz ki tarih dik duranları yazacaktır demiş İzmir'den Ferit Aynalı bu kampanyasında. Atama mevsiminin yaklaştığı bu günlerde Ankara'dan Gülşah Aççı'ya kulak veriyoruz. Kendisi Fransızca öğretmenlerinin Atame Kukonu yönelik başlattığı kampanyasının detaylarını şu şekilde açıklamış. Yıllarca emek vermiş insanlar olarak hepimiz açıktayız. Her KPSS döneminde dört alım olması bizi her sene umudumuzu tüketmektedir. Gelişmekte olan ülkemizde en az iki dil bilen gençlere ihtiyaç varken... Bizler evde oturarak bildiğimiz iki yabancı dili de unutmaya mahkumuz. Okuduğumuz 4 yıl ve bundan önceki dönemlerde de matematik dersi almamış olmamız ister istemez 4001'den atanma olasılığını düşürmektedir. Buna bir de açılan 4 kadro eklenince atanan arkadaşlara sevinmek dışında elimizde bir umut kalmamaktadır. Fransızca mezunları daha büyük oranlarda atanmaya başladığı zaman gençlerimiz de bu bölümü tercih etmekte tereddüt etmeyecektir. Üniversitelerimizde açılan bölümler kapatılmayacak ve öğrenciler korkmadan, işsizliği düşünmeden iç ferahlığıyla hayatlarına odaklanabileceklerdir demiş Ankara'dan Gülşah Atça. Bir diğer haber ise İstanbul'dan Mehmet Eren Öztekin kampüsteki köpeklerin toplatılması için başlattığı kampanyasının sebepleri için şunları söylüyor. İTÜ, Mastak kampüsündeki köpeklerin özellikle geceleri saldırgan olmaları ve tehdit unsuru oluşturmalarından dolayı köpeklerin kampüste acil olarak toplatılmaları gerekmektedir. Özellikle vadi yurtlar ve stat çevresindeki köpekler geceleri rahat bir şekilde yurtlara gidişi engellemektedir. Daha önceden ısırılan insanlar ve öldürülen kediler bunun en önemli kanıtıdır. Son zamanlarda bu tür vakalar sıklaşmıştır diyerek çözüm istiyor Mehmet Eren Öztekun İTÜ kampüsünden. Sonraki haber için İstanbul'dan Kütahya'ya geçiyoruz. Şimdi de Serdar Oğur'un yine atamalarla ilgili başlattığı kampanyasına kulak veriyoruz. 32 alan bilgisi netiyle Türkiye'nin en kalifiye Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen adayları olduğunu ispatlamış olan Türkçe öğretmenleri dururken, ücretli öğretmenlerle kadro eksiğinin giderilmesi ülkemizin bu günü ve geleceği için zulümdür. Bu başarıya yakışan bir atama yapılması gerekmektedir. 7 bin Türkçe öğretmeni ataması bir nebze olsun eğitim sıkıntımıza merhem olacaktır. Bunun için Türkiye'nin desteğini bekliyoruz demiş Serdar Oğur bu kampanyasında. Bir sonraki haber için Ankara'dayız yine. Mahmut Kaan Er Yılmaz yatay geçiş başvuru sürelerinin uzatılması gerekliliğini savunuyor bu kampanyasında. Şöyle demiş arkadaşlar şu anki mevcut yönetmenlik bizim ilk yıl geçiş yapmamızı olanak sağlıyor. Bunun için önümüzde yasal hiçbir engel yok. Fakat bu geçişe başvurabilmek için öncelikle başvuru yapmamız gerekiyor ve bu başvuruda bulunması gereken en önemli belgelerden birisi öğrenci belgesi. İşte burada tıkanıyoruz. Başvurular 30 Ağustos'ta sona ererken bizim en erken kayıt olabileceğimiz tarih 1 Eylül. Böyle olunca da yasal olarak hakkımız olan bu geçişten faydalanamıyoruz. Üstelik sadece 2 gün gibi bir zamandan dolayı. İşin asıl kötü yanı bu geçişi geçen yıl kayıt olduktan sonra da yapılıyorken bu yıl kayıt olduktan sonra da gerçekleştirilemiyor. Bu fırsat eşitliğine aykırı bir durum ve bu durumumuzun hakkımızın yenmesine neden oluyor. İşte bu sebeple elimizden geldiğince her türlü kanaldan Mail, mesaj, direktçe imza kampanyaları gibi yollarla bu başvuru süresinin uzatılması gerektiğini duyurmalıyız. Herkes bireysel olarak hem mail göndermeli hem de posta yoluyla şikayet dilekçesi yazmalıdır demiş Mahmut Kaan Er Yılmaz. Kayıt hakkını kazanabilmesi için yatay geçti. Yine Ankara'dan Yüksel Paşa şöyle demiş. Düzgün çalışarak, kirasını yıllarca düzenli ödeyerek, tam kendini kanıtlayıp işinden verim almaya başladığı anda Temmuz yasasıyla 10 yıllı dolduran kiracıların mal sahibinin oyuncağı haline getiren tahliye tehdidiyle karşılarına çıkılıp kirayı 3'e 5'e katlama kozu verilen yasanın en azından 2 yıllık ek maddesinin derhal iptal edilmesi ve mağduriyetlerin önlenmesi son derece önemli ve gereklidir diyor Yüksel Paşa pek çok kiracının derdine değinerek bu kampanyasında. Günün son haberi ise İzmir'den. Muhatabı bir GSM ve internet şirketi olan Orhan Çubukçu tarafından başlatılan kampanya haberiyle bitirelim bugünkü programımıza. Şöyle demiş kendisi. Kalite nedir diye sormuş. 30 Haziran'da nakile başvur. 7 iş günü desinler. 23 Temmuz'da ancak teslim etsinler. Hizmeti sunamayan elemanlarını da takdir edip savunmaya geçsinler. İnternet değil sinir harbi hizmeti almışım. Sizden haberim yok. Hizmet kalitesinden bahsedip hizmet sunamayan Hantal şirket değerlerinden kelimelerden ibaret olduğu, çalışanlarının kalite ve hizmete dair farkındalığının düşük olduğu ukayla hatayı başkasında arayan ve daha doğru hizmeti sunan çalışanını takdir yerine kötü hizmeti sunandan farklı bir şey yapmadığını savunan bir kalite birimi olan, hali hazırdaki müşterilerine sahiplenmeyen bir şirketten ücret karşılığı zar zor hizmet almak zorunda kalmak. Asıl darbe insanı çalışmamayanların ve kalite nedir bilmeyen kalite birimin vuruyor.